Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nesta'inuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve seyyiati amalina men yehtedillehu fele muzille ve men yudlil fele ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh. Emma ba'd fe inne istighal hadisi kitabullah ve hayral hadiyi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ, ve külle muhtesetin bid'a, ve külle bid'atin dalâle, ve külle dalâletin finnâr. Allah izin verirse, sünnet müdafasına dair 3 haftadır devam ettiğimiz konuya bugün, İslam'a göre şeriat ile akıl arasındaki ilişki ile akılcıların sünneti red konusunda getirdikleri şüphelerin reddine dair olacak bugünkü sohbetimiz. Şüphesiz akıl, insanın kendisiyle kaym olan bir sıfatıdır. İlimleri anlamada ve amellerin sıhhatinde akıl şarttır. Bununla din ve amel kemale erer. Ama aklın müstakilliği veya istiklaliyeti tek başına Tek başına diye bir şey söz konusu değildir. Çünkü o insanda bir kuvvedir. Tıpkı e, görme kuvveti gibi tek başına kaldığı zaman idrak etmesi gereken şeyleri göremez. Felsefe ve kelamcılar aklı ilmin temeli sayarak vahide ona tabi kılarlar. Nasları ancak akıl teyit ederse kabul ederler. Buna muarız olanı, buna aykırı olanı da reddederler. Tasavvufçular ise aklı kötülerler. Hallerin ve ulaşılan mertebelerin ancak aklın yok olmasıyla oluştuğunu söylerler. Sarih aklı, sarih aklın yalanladığı şeyleri onlar tasdik ederler. Şatata götüren şeyleri de överler. Her iki mezhebinde görüşü batıldır, reddedilmiştir. İslam dini, aklın varlığını mükellefiyetin esası saymış, bunun yok olmasıyla kişiden mükellefiyetin kalkacağını bildirmiştir. İslam dini, muhafaza edilmesi gereken beş şeyden birisinin akıl olduğunu söylemiştir. Görevini tam yapan akıl, heva ve taklitten sıyrılan, sapmış görüşlerden etkilenmeyen akıldır. İslam davetini taşıyan, onun emir ve yasaklarına uyan gerçek akıl budur. İlahi hükümlerin hepsi makul olup, akla uygun olup, aklı muhatap almakta, aklı, tedebbür, derinlemesine düşünme, tefekkür ve basirete davet edip, kör taklitten sakındırmaktadır. Kur'an-ı Kerim, aklı delil ve bruhanlarla doludur. Felsefe ve kelamcılar dahi, Kur'an'ın bu delillerini getirmekten acizdirler. Kelamcıların, akıl nasad taarruz ettiği zaman, çeliştiği zaman, akıl önceliklidir. Çünkü, naklin aslı akıldır diye getirdikleri kayda batıldır. Zira, Vahyin nasları akla muhalif olarak gelmemiş, peygamberler de akla muhalif şeyler getirmemişler ancak bazı şeyleri anlamada akıl aciz kalmıştır. Akla muhalif olduğu söylenen şeyler ya uydurma bir hadise ya da zayıf bir delalete delil olmayan, müsait olmayan bir takım rivayetlerdir. Evet, Allah rahmet eylesin İbn-i Teymi bu konuda şöyle bir kaide ifade ediyor. Sahih nakil, sarih akla muhariz değildir. Doğruya ulaşmanın ancak peygamberler yoluyla olduğu bir esastır, kesindir. Buna dair deliller vardır. Peygambere inkiyat ve teslimiyette iki örnek vermek gerekirse aklın peygamberin haberi karşısında tutumu, muhallit bir avamın müsteit karşısındaki tutumu gibidir. Yine e, diğer bir misale göre bir çocuğun mürebbi ve hocasına teslimiyeti, bir çocuğun hocasına teslimiyeti e, ona aykırı olamaz. Vahye teslim olmak istemeyen aklın vahyin yanındaki değeri kıyas bile edilemez. Kemal'e eren bir dinin nakıs olan akla ise ihtiyacı olmadığı gayet açıktır. Bilakis aklın ona ihtiyacı vardır ve ona uyması, tabi olması gerekir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam akıllı bir insan olup dini tebliğdeki masumiyeti kesin olarak kabul edilmiş bir husustur. Sahabeler, Yine vahye teslim olmuşlar. Çözemedikleri bir şey olunca bunu akıllarıyla reddetmeyerek Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a gelip sormuşlardır. Sahabenin sünnete karşı tutumuyla ilgili birçok rivayetler vardır. İlerleyen bölümlerde inşallah bu rivayetlerden bir kısmını nakledeceğiz. Bu akılcılara reddiye konusunu bugün işledikten sonra inşallah önümüzdeki haftalarda olabilir. Yine sahabeye uyan Selef de Aynı yolu takip etmişler, aynı metoda uymuşlar. Akla hak ettiği yeri vermişler ve naslara bağlı kalmışlardır. Akla, akılla, akıllarıyla şeriata aykırı düşenlerin sapmaları şu şekilde özetlenebilir. Bu şekilde muariz düşen tayfelerden birincisi, haberlere muariz olan aklı, Onlara takdim edip bize akıl gerekli, naklaya ihtiyacımız yoktur demişlerdir ki bunların başını mutezile çeker. İkinci bir tayife, rey ve kıyaslarıyla naslara aykırı düşerek rey ve kıyas bize gereklidir, hadislere ihtiyacımız yoktur demişlerdir. Üçüncü bir tayife, hakikat ve zevkleriyle naslara aykırı düşmüşler, bize hakikat yeter, şeriata ihtiyacımız yoktur demişlerdir. Tasavvufçular, İçerisinden bu ekolden insanlar çıkmıştır. Diğer bir tayife idare ve siyasetle naslara aykırı düşmüşler. Biz siyaset erbabıyız. Şeriat'a ihtiyacımız yoktur demişlerdir. Bir diğer tayfede, nasları tevil ederek biz batın erbabıyız. Zahire ihtiyacımız yoktur demişlerdir. Batıniler, bahayiler gibi. Bunlar akıllarıyla nasları reddedenlerin bu kimselerin durumu, aklıyla secretmeyi reddeden iblisin durumuna benzer. Şeriatın birçok yerine itiraz eden, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetine karşı çıkan kimse de inkârcılara benzer. Bu tutumları, peygamberi tekzip etme, onu hatalı görme, vahyin delillerini iptal ederek peygamberin haber verdiği ilim yolunu kapatmaya götürür. Vahyin naslarına akılla aykırı düşmek, Felsefe kaydesine göre nübüveti ikrar etmek demektir. Onlar bu şekilde ele alırlar. Çünkü bunlar da vahyi tabi kılarlar. Bu kimseler vahyi metbu, kendisine tabi olunan değil, akla tabi olan bir şey olarak değerlendirirler. Bu ise nübüvete iman değildir. Çünkü nübüvvet ve haberler yoluyla idrak edilen şeyler akılla idrak edilemez. Bunlar peygamberin getirdikleri hiçbir şeyden istifade etmemişler. Çünkü ona müracaatta bulunmamışlardır. Dolayısıyla onların onların katında onun varlığı hiç yok gibidir. Daha da ötesi onun getirdiklerini yalanlamak, itiraz ve tevil yoluyla def etmişlerdir. Allah Azze ve Celle'nin yeryüzündeki hikmetlerinden biri de peygamberlere muhalefet edenlerin akıllarının fesada uğramasıdır. Bütün bunlar peygamber ve şeriata tabi olmayıp hevaya tabi olmaktan kaynaklanır. Bu hatalı metotları kendilerini Allah ve Rasulü hakkında yanlış bilgi vermeye götürmüş ve ilimsiz konuşmaya sevk etmiştir. Kelamcılar'ın bu tutumu kendilerini aralarında ihtilaf, tefrika ve çekişmeye götürmüş, en fazla ihtilaf eden kimseler haline gelmişlerdir. Şaşkınlık ve şüphe içerisinde kalmışlardır. Kelamcılar'ın kendi ifadelerinden şüphe ve şaşkınlık içerisinde olduklarına dair yine kelamcılardan, şehristani, razi ve diğer pek çok kelamcıdan bunu itiraf ettiklerine dair nakiller gelmiştir. Önce Mutezile'nin mütevatir ve ahad hadis konusunda iddialarını görelim. Ondan sonra da cevaplara geçelim inşallah. Aleykümselam ve rahmetullah. Mutezile hadis öğrenmeyi kötülemiş, ayrıca öğrenen insanları da bundan sakındırmışlardır. Hatta buna ihtiyaç olmadığını Aklın ve zihnin yeterli geldiğini savunmuşlardır. Mutezile'den Kadı Abdülcebbar, delil olarak hadis ehlinin hadisler hakkındaki menfi sözlerini zikreder. Hadisçilerin bir hadis hakkında başka tarihlerini çoğaltmayı sevdiklerini, fakat bunun hiçbir faydası olmadığını iddia eder. Bunun yanında Mutezile, fıkıh ve hadisle meşhur olmadıkları, çünkü ellerinde olanla yani akılla yetindiklerini ve bunun dinde fıkıh ve hadis talep etmekten daha üstün olduğunu söyler. Hadis rivayetinden kaçınılmasının gerektiğini, çünkü bunda yalan olabileceğini savunur. Nazzama göre, mutezilenin önderlerinden Nazzama göre, her asırdaki ümmetin rey, yani şahsi görüş ve istidlal yönünden hatada vuku bulması nasıl caizse, aynen mütevatir haberde de yalanda vuku bulmak caizdir. Ebu Hüzeyl el göre de, haberlerin delil sayılabilmesi için 20 kişiden daha, daha az, ile sabit olmaması ve bunlar içerisinde bir veya daha fazla kimsenin cennet ehli olmasını şart koşar. 4 kişiden daha azın rivayeti hüküm ifade etmeyeceğini, 4 ila 20 arasındaki kişilerin rivayeti ancak ilim ifade edilebileceğini, ancak bu şekilde ilim ifade edebileceğini iddia etmişler. Buna delil olarak da Enfal suresinin 65. ayetini getirmişlerdir. Muhteziliğe göre Ahad hadis, Doğruluğu veya yalanlığı bilinmeyen hadistir. Dolayısıyla peygambere izaf edilen bir sünnet olamaz. Ancak akla uygunluk arz ederse o zaman sünnet denilebilir. Dolayısıyla haberi i ahat da peygamber dedi denilemez ancak peygamberden rivayet olundu denilir. Bu şekilde iddia ederler. Ahat haberler din işlerinde mutlak olarak delil değildir derler. Çünkü kasıtlı olarak yalan söylemek, hata, unutkanlık ve değiştirme gibi durumlar olabilir demişlerdir. Yine Haber-i Vahid'i reddetmede bazı şüpheler ortaya koymuşlardır. Bunlar arasında Zülye'den kıssasında Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın onun haberini başkaları tasdik edinceye kadar kabul etmemesini, Mine'nin miras konusunda Ebu Bekir Sıddık radiyallahu anh'ın Mughire'nin haberini Muhammed bin Meslem'e destekleyinceye kadar kabul etmemesi, İstizan konusunda Ebu Musa'il Eşari radiyallahu anh'ın haberini Ebu Said el Hudri radiyallahu tasdik edinceye kadar Ömer radiyallahu anh'ın bunu kabul etmemesini öne sürmüşlerdir. Ebu Hüseyin, e, Hüseyin şöyledir. Aklın gereğine muhalif olan zahir haber kabul edilmez. Çünkü biz mutlak olarak Allah'ın kişiye sadece gücü nispetinde yüklediğini akılla biliyoruz. Aklın muhalif olan haberi kabul edersek ya peygamberin sıdkına inanıp böylelikle iki zıddı birleştirmiş oluruz veya onu tasdik etmeyerek mucizenin metbul olandan yüz çevirmiş oluruz ki bu da imkansızdır. Mutezile'den bir kısmı haber-i vahid yoluyla itikadi konuların sabit olamayacağını iddia etmiştir. Çünkü itikat zanla değil, yakine bina edilir. Haber-i vahid ise zan ifadedir. Yakin ise ancak akli delillerden elde edilir. Cahiz Ebu'l-Hüseyin ve Kadı Abdülcebbar bu konuda aynı görüştedirler. Bu konuda Ebu Ali el şöyle şöyledir: Haberi bir adil nakleder de ancak onun yolundan başka bir adilin haberi eklenirse o hadis kabul edilir. Ayrıca Kur'an'ın zahiri veya başka bir haberin zahiri onu destekler veya sahabeler arasında yayılmış yahut da bazıları bununla amel etmişse o zaman kabul edilir demiştir. Bu şüpheleri hepsine birden sırayla cevap verecek olursak, hadis ehlinin ve hadisin kötülenmesi meselesinde onların bunu yapmalarının sebebi, Mutezle'nin hadis ilmini bilmemesi ve ona önem vermemesidir. Dolayısıyla eserlerinde hadisle istidlal, hadisle delil getirme çok azdır. Onların çoğu herhangi bir konuda bir veya iki hadis rivayet edildiğini zanneder. Mesela Ebu Hüseyin el-Basri rüyet konusunda sadece Celir bin Abdullah'ın hadisinin nakledildiğini zanneder. Halbuki bu konuda 30'a yakın hadis vardır. Sonra hadis ehlini öven Kadı İyaz, i̇bnül İiz, İmam Şafii, Râmehurmûzi, Ali ibnül Medini, Süyayn Sevri, Hatib el Bağdadi gibi alimlerin sözleri gelmiştir. Mütevâtir hadise gelince, bazı alimler haberleri dörde bölmüştür: Lafzen mütevâtir, manem mütevâtir, müstefiz haberler ve haberi vahid diye. Diğer bir grup üçe bölmüştür: mütevâtir, meşhur ve ahad demişlerdir. Bazıları da mütevâtir ve ahad olmak üzere ikiye bölmüştür. Sahabelerin haberleri mütevâtir veya ahad diye iki kısma ayırması veya bu şekilde e, taksim etmeleri söz konusu değildir. Böyle bir şey olmamıştır. Bu taksim daha sonraki alimler tarafından yapılmıştır. de mütevatir her ne kadar haberi vahitten üstün görülmüş olsa da, mütevatir hadisi bile akıllarına ters düşünce hemen tevil yoluna giderler veya inkar ederler. Selef ise, mütevatir haberi, subutu kat'i ve yakini ilim ifade eder olarak görmüştür. Ebu'l-Hüzeylel Allah'ın iddia ettiği gibi, mütevatirde muayyen ravi sayısı şartı da yoktur. Bu konuda doğru olan, Abdülhalim İbni Teymiye'nin Allah rahmet eylesin dediği gibi, tevatürde tevatürde ravi sayısına itibar edilmez, itibar edilen yalanda birleşmeleri mümkün olmayan nefsin itminane erdiği ilim ifade edebilecek derecede olmasıdır. Dolayısıyla alimler tevatür konusunda muayyen bir sayıda ittifak etmemişlerdir. Ayrıca selef Salih'in dinin akait ve ahkam gibi bütün alanlarındaki mütevatir hadisleri kabul edip amel etmekten geri kalmamışlardır. Aleyküm ve rahmetullah. Bir veya daha fazla kimsenin rivayet ettiği ve mütevatir şartlarına haiz olmayan hadise ahad hadis denilmiştir. Mu'tezile ise ahad hadise farklı bir tarif getirmiş, bu tarifle hadisi rahatlıkla reddedip veya amel etmemeye müsait bir kavram olarak göstermiştir. Böylelikle dindeki hadislerin büyük bir kısmını saf dışı bırakmışlardır. Haberi vahid dinin aslında bir asıldır. Şayet amel edilmesi bırakılırsa dinin büyük bir kısmının yok olması gündeme gelir. Haberi vahidle istidlal edileceğine dair kitap ve sünnette de deliller, selefin bu konuda icması ve uygulaması vardır. Kur'an'dan, sünnetten, sahabe ve selefin icmasından bu konuda deliller vardır. Hicri yüzüncü yıldan. 100 yılından sonra mutezile bu görüşü ortaya atmıştır. Zülyede'nin Nine'nin mirasıyla ilgili Ebu Bekir ve Ömer radiyallahu anh'ın istiz, e, istizan kıssalarına ilim ehli açıklık getirmişlerdir. Sonra sahabelerin Haberi Vahid'i kabul etmelerine birçok örnekler vardır. Haberi vahitte yalan, hata, unutma veya değiştirme iddiası ile onun terk edilmesinin doğru olmadığı açıktır. Çünkü ravilerin tamamen hata, unutma ve buna benzeri arızalardan salim olduklarını kimse iddia etmemiştir. Lakin önemli olan bu ne zaman vuku bulursa bilinmesi ve açıklanması gerekir. Akılla naklin taarruz etmediğini, böyle bir şey varsa o hadis veya nasıl sayı yoldan gelmediğini ifade etmiştik. it İtikatla amel ayrımını ilk olarak mutezile yapmıştır. Böyle bir ayrım doğru değildir. Birincisi, peygambere itaat ve isyanı nehyeden naslar genel ve mutlak olarak gelmiş, dolayısıyla akide ve ahkamı içerir, içermektedir. Bunlardan sadece ahkamı tahsis etmek delil olmayan bir tahsistir. İkincisi, haberi vahitle itikat ve ahkamda ihticaç etmek, hüccet getirmek, Peygamber sallallahu aleyhi ve asabından ashabından sabit olmuştur. Kaldı ki selefte bu şekilde davranmışlar, bu e, sahabelere tabi olmuşlardır. Üçüncüsü, akide ve ahkamın ayrımını, bu ikisinin e, birbirinden ayrılması, yine birbirlerinin mütelazımının, gerektirdiklerinin ayrılması demektir. Çünkü bazen akide bir hüküm içerir, bazen de bir hüküm akideyi içerir. Dolayısıyla böyle bir ayrım sonradan çıkmıştır. Ahat hadisler akidede delil olmaz sözü aslında itikadi bir görüştür. Bu sadece somut bir iddiadır, aslı esasla yoktur. Ahat hadisler zan ifade eder sözünün maksat racih olan bir zandır. Mercuh olan bir zan değildir. Ayrıca zan ifade ettiği görüşü de ittifak edilmiş bir gö görüş değildir. Kaldı ki ilim ifade ettiğini söyleyenler de vardır. Bu konuda Allah rahmet kendilerine Albani Ahmet Muhammed Şakir ve İbn Teimiye delilleriyle bu konuyu ispatlamışlardır. Zaman zaman biz de getirilen delilleri Haberi Vahid'in dinde hüccet olmasına dair yaptığımız derslerde açıkladık. İbn Teimiye rahimullah Ali Cübbayi'nin Ebu Ali Cübbayi'nin hadisleri kabulde koştuğu say şartına da şu, şu şekilde cevap veriyor: Hadisi kabul etmedeki bu şart daha önce hiçbir muhatiz iddia etmemiştir. Cubba'yı, rivayeti şehadetle kıyaslamıştır. Bu ise batıldır. Her ikisi arasındaki farklar açıktır. Peygamber'e yalan isnadı, başkasına yalan isnadı gibi değildir. Peygamberden haber verirken, ravilerde güvenilirliğin şart olması vardır ki, bu da adalet ve zapt sıfatlarını içerir. Allah dininin hıfzını tekeffül etmiş, üzerine almıştır. Ama diğer şeylerin hıfzını te tekeffül etmemiş, üzerine almamıştır ki bazen bunlar şehadet yoluyla haksız yere elde edilebilmektedir. Kadının rivayeti erkeğin rivayeti gibidir hadiste. Ama şahitlikte de böyle değildir. Buna benzer e, daha başka farklar da vardır şahitlikle rivayet arasında. Mutezilerin haberi vahidi inkar sebebi Haberi vahidi e, akidevi yaklaşımlarına ve akıllarına ters düştüğü için bütünüyle reddetmektir. Bu amaçla reddetmişlerdir. Birçok Müslüman, mutezileye ait fikir ve düşüncelerin tarihin derinliklerinin dehlizlerine kaybolduğunu zannederler. Halbuki gerçek bunun tam aksini gösteriyor. Bugün insanların, alimlerden saydığı birçok kimse mutezileyi övüyor, savunuyor ve onların metotlarını uyguluyorlar. Onların görüşlerini dinde ölçü olarak alıyorlar. Her karşı çıkan da kötülüyorlar. Muhtezlerin fikir ve düşüncelerinden etkilenen ve onların görüşlerini savunan, özellikle de Haberi Vahidi onlar gibi reddeden günümüzdeki akılcı ekolün temsilcilerinden olan bazı yazarlar şu şekilde: Ahmet Emin, Zühdü Muhammed Abdu, Mahmud Ebu Reyye, Muhammed Gazali, Mahmud Şel'tüt, Doktor Muhammed Ammare, Doktor Cemalettin Mahmud ve Muhammed Kasım. Bu gibi kimseler arasındadır. Sözlerin içeriğine gelince özeti şu şekilde. Mu'tezili çeşitli övgüler yağdırıyorlar. Hür bir irade ve görüş sahibi ileri görüşlü olduklarını, İslam'ı savunup yücelttiklerini, yaydıklarını, hadis ekolünü kötüledikleri ve onları dogmatik yani gelenekçi olduklarını söylemeleri, Metotlarının çok ince ve üstün bir metot olduğunu iddia ediyorlar. Bazı çağdaş yazarların mutezleden en fazla etkinliği husus metotlarını da haberi vahidi reddetmeleridir ki bu az önce ismi sayılan yazarlar aynı görüşte birleşmişlerdir. Bu çağdaş mutezilelerin haberi vahidi ile ilgili sözleri şu şekilde. Haberi vahid, zan ifade ettiğinden dolayı itikatta delil değildir. Gaybiyat ile ilgili konularda da delil değildir. Haberi vahid akla, Kur'an'a, ilme zıt ise alınmaz. Teşriyyatın bazı konularında geçerli değildir. Haberi vahid sahih olan kıyasa muhalif ise alınmaz demişlerdir. Bunlar arasında da mesela reddettikleri hadislere örnek vermek gerekirse İsa Aleyhisselam'ın kıyametten önce inmesi, Deccal ve Cessasi hadisi, Musa Aleyhisselam'ın ölüm meleği ile konuşması meselesi, şeytanın İsa ve Meryem Aleyhisselam'a dokunamaması, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a büyü yapılmasıyla ilgili hadis, Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın göğsünün yarılması ve kalbinin yıkanmasıyla ilgili hadis, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şeytanının Müslüman olması, Miraç hadisi, Sineğin kaba düşmesi hadisi, kaderle ilgili bir hadis, cennet ile cehennem arasında geçen konuşmayla ilgili hadis ve Mehdi hadisleri gibi diğer bir takım hadisler. Reddedilen, e, bu hadislerden 3 tanesini konu edinirsek diğer şüphelere de cevap olmuş olacaktır. Bunlar İsa Aleyhisselam'ın inişi, Musa Aleyhisselam'ın ölüm meleğiyle ile konuşması ve sinek hadisi. Bu konuda yapılan itirazları görelim. İsa Aleyhisselam'ın inişi ile ilgili olarak şöyle diyorlar. Hadis mütevatir derecesinde değildir ahad olduğundan itikatta delil sayılmaz derler. Hadis tevil edilmelidir derler ve e, bu tevilde Muhammed bin e, Muhammed abduhun e, yaptığı tevili öne sürerler. Bunun yine Hristiyanların itikadı olduğunu söylerler. Bunu tefsire İsrailiyat olarak Soka'nın ve bin Münebbih ile kabul ahbar olduğunu iddia ederler. Buna inanmamanın kişinin imanına ve İslam'ına zarar getirmeyeceğini, kişiyi de kafir yapmayacağını söylerler. Bu hadiste yine ızdırap çelişki olduğunu. Manada münkerlik olduğunu, hadisin manasında münkerlik olduğunu söylerler. Ve İsa Aleyhisselam'ın semaya yükseldiği konusunda, ruh ve cesediyle yükseldiği konusunda açık bir nasrın olmadığını iddia ederler. Aleykümselam ve rahmetullah. Buna cevaba gelince, İsa Aleyhisselam'ın semaya yükselişiyle ilgili Kur'an ve sünnetten deliller vardır. Tefsir alimlerinin bu konudaki görüşleri müspettir. Yani bunu ispatlamaktadır. Ahir zamanda inişine Kur'an'da yine deliller vardır ve müfessirlerin bu konudaki açıklamaları sabittir. Bu konuyla ilgili olarak İsraile'samin nüzulüyle ilgili olarak gerek Kur'an-ı Kerim'den gerekse sahih hadislerden, mütevatir hadislerden delillerimizi ilgili derste incelemiştik. Onun nüzulüne sünnetten yine deliller ve bu hadislerin mütevatir olduğuna dair alimlerin sözleri vardır. Bu konuda 23 sabiden 60 tane hadis gelmiştir. Bu hadislerin bazı mücmel yani genel ifadeli. Bazıları mufassal yani detaylarına detaylarına açıklar. Bazılarında veciz veya mutarip olması bu hadislerin böyle olduğunu göstermez. Çünkü Kur'an-ı Kerim ayetlerinde de aynı üslup kullanılmıştır. Ayetler bazen mücmel, bazen mufassal ve değişik üsluplarla gelmiştir. Ümmet bunun kabulünde de icma etmiştir. Sünnetteki bu açık nasların tevili tahrif ve tebdildir. Dini değiştirmektir. Dinen zaruretle sabit olan şeylerin inkarı küfür sayılmıştır. Dolayısıyla onun nüzulüne de itikad etmek vaciptir. İman, itikat esaslarındandır. Bu konuda rey ve da yer yoktur. Musa Aleyhisselam'ın ölüm meleğiyle konuşması mesesine gelince şöyle diyorlar. Bu hadiste İsrailiyat kokusu vardır. Hadisin metninde tutarsızlıklar vardır. Mesela Musa Aleyhisselam'ın ölümü istememesi gibi diyorlar. Hadisin metninin illetli olduğunu söylüyorlar. Metinin ne akide ne de amel ile ilgili bir rivayet olmadığını, bunu ret ve kabul noktasına getirmenin ihtilaflı olduğunu iddia ediyorlar. Musa'nın, Musa, Musa Aleyhisselam'ın meleğin gözünü kör etmesini akla uygun bulmazlar. Çünkü beşere gelen arızi bir durum olduğunu, melekler hakkında böyle bir şey mümkün olmadığını söylüyorlar. Bunların cevabına gelince... Bu hadis alimlerin kabul ve teslim oldukları bir hadistir. Çünkü sağlam ve emin raviler tarafından nakledilmiş, sıhhatine inanlarak sahih hadis kitaplarına alınmıştır. Buhari, Müslim, Nesra'yı, İmam Ahmet, İbni Hibban, Abdülrezzak ve İbn Kuteybe bu hadisi rivayet edenlerdendir. Hadisin sıhhatinde şüphe vardır veya illetlidir diyenler, hadis metninin neresinde illet olduğunu ve hangi hadis aliminin bunu söylediğini ispat etmelidirler. Bu rivayette geçen kıssa, aynen, İbrahim Aleyhisselam'ın imtihanın olması gibi Musa Aleyhisselam'ın hakkında da bir imtihandır. Musa Aleyhisselam'ın meleğin gözünü kör etmesi, onun melek olduğunu bilmemesinden dolayıdır. Eğer ilk merhalede onun melek olduğunu bilseydi bunu yapmazdı. Kaldı ki bu Musa Aleyhisselam hakkında garip değildir. Kur'an'da onun bir kıptiye vurmak suretiyle öldürdüğü zikredilmektedir. Hayır, Ahmet bin Hanbel. Kişi evinde bilmediği bir kimse görünce onu def için eliyle bir gözünü kör etmesi caizdir. Dolayısıyla onun için de bu mübah olmuştur. Dolayısıyla bu kasten olmamış bir savunma neticesinde meydana gelmiştir. Bizim dinimizde de evin kapı deliğinden evde olanı tecessüs edebilmek için bakan kişinin gözüne şiş batırmak dinin cevaz verdiği bir şeydir. Say hadiseler bu sabittir. Meleğin ikinci gelişinde Musa Aleyhisselam onun melek olduğunu belli bir alamet ile anlayarak teslim olmuştur. Hadis İsrailiyat'tan değildir. Bilakis Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a kadar ref edilmiştir. merfu bir hadistir. Bu hadisi Heman bin Münebbih ve başkalar da rivayet etmişlerdir. Şayet İsrailiyat'tan olsaydı hadis alimleri bunu illaki beyan ederlerdi. Hadisin itikad ve amel yönünden bir ilgisi olmadığını söyleyenlere de şu cevap verilir. Burada gaybe iman etmek... Allah azze ve Celle'nin istediği kişiyi imtihan etmesi gibi meseleler söz konusudur. Nebi aleyhissalatu vesselam'ın verdiği tafsilat çerçevesinde bu gibi İsrailiyatın zikredilmesi ümmetle önceki nesiller arasında bir bağ kurmak ve ibret almak maksadıyladır. Musa aleyhissalatu bile insan tabiatının icabı olarak keşfedilmesi istenmiştir. Çünkü peygamber olması onu beşeriyetinden çıkarmaz. Bu hadisten Mukaddes topraklarda ölmenin fazileti de anlaşılmaktadır. Çünkü hadiste Musa Aleyhisselam mukaddes toprağa yaklaştırılmasını istemiştir. Hadisten ölüm meleğinin bir insan suretinde temessül edebileceği, insan suretine girebileceği anlaşılmaktadır. Ve Musa Aleyhisselam'ın o an ölümü istememesi fıtri bir durumdur. Her insanda bu his vardır. Sinek hadisini... Söz konusu ederek şu itirazı yapmışlardır. E, bu sinek hadisi malumunuz sizden birinin kabına sinek düşerse onun tamamını daldırın ve atın. Çünkü onun bir kanadında zehir diğer kanadında panzehir vardır buyuruluyor. Bu hadise itirazlarını şu şekilde getiriyorlar. Zararı kesin olan haramdır ve zararı muhtemel olan da mekruhtur. Kaydesine göre bu hadis kaydeye zıttır demişlerdir. İnsan sineğin hangi kanadında zehir ve hangisinde de panzehir olduğunu ayırması mümkün değildir demişlerdir. Hadisin ravilerinden Ubeyd bin Huneyn bu rivayette tek kalmıştır. Ebu Hatim onun hakkında Salihül Hadis demiştir. Başkalarda La-Besebih yani onda bir sakınca yoktur demiştir. Dolayısıyla bu hadisi kabul etmemek kişinin dinine bir zarar getirmez demişlerdir. Metnin konusunun İslam akidesiyle alakası olmadığını ne ibadet ne de şeriatla ilgisi olmadığını, bununla amel etmek gerekmediğini de söylemişlerdir. Bu rivayeti kabul etmenin dine şüphe getirmek olduğunu ve İslam düşmanlarına fırsat vermek olduğunu, bu hadisin haberi vahitlerden olup zan ifade ettiğini, dolayısıyla kabul etmek gerekmediğini, hadisin senedinin sayıh olması, metninin de sayıh olmasının gerektirmediğini, Dünyevi konuya ait bir şey olduğunu, peygamberin ise dini konularda örnek olduğunu, dolayısıyla bu hadise itibar etmemek gerektiğini, hadisin Ebu Hureyre'den gelmesi sebebiyle hadise şüphe geldiğini, çünkü onun e, birçok hadisinin reddedildiğini iddia etmişlerdir. Ve modern ilmin bunun aksini iddia ettiğini, hadisin uydurma olduğunu söylemişlerdir. Cevaba gelince, ümmetin alimleri bu hadisin içerini kabul etmiştir. Peygamberin verdiği bu haber mucizelerden bir haberdir. Gelen haberlerin bir kısmını tekzip, tamamını tekzip, tamamını yalanlamak anlamındadır. Sineğin hangi kanadında zehir ve hangisinde panzehir olduğunu sinek nereden bilecek ki o üzerine yemeğe düşsün? Sineğin iradesi mi vardır sorusuna İmam Tahavi, Nahl Suresi 68-69 ile ayetiyle arıdan örnek getirerek cevap vermiştir. Yani arıya ilham edilen şey sineğe de ilham edilir demiştir. Aleykümselam ve rahmetullahi wabarakatuhu. Bukhari, Ebu Hureyre'den gelen, Ebu Hureyre'den rivayette teferrit etmiş değildir. Aynı şekilde, Ubeyd bin Hüseyin de rivayetinde tek kalmamıştır. Hadisi, Nesai, İbni Mace, Beyhaki, Ahmet bin Hanbel, İbni Hibban, Gavi, Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'den, Bezzar ve Taberani, Enes bin Malik radıyallahu anh'den ve Tabi'inden bir grupta hadisi, Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet etmişlerdir. Ubeyd bin Huneyn'in cerh ve ile ilgili söylenenlere gelince Ubeyd bin Huneyn sağlam bir ravidir. Sıka güvenilir bir ravidir. i̇bn Hacer, Buhari şehrinin mukaddimesinde bunu tenkid edilen raviler arasında saymamıştır. Hadisi reddetmek için ahad diye tek yoldan gelmiştir diye bahan etmek kolay bir kaçamaktır. Tıbbi yönünden bunun faydalı olduğuna dair alimlerin sözleri mevcuttur. Nebevi tıptan bir şey kabul etmeme ölçüsünü, yeni tıbbın buluşları doğrularsa ölçüsüne bağlamak, peygamberin doğruluğuna ve vahyine imanla bağdaşmaz. Şayet sünnet müstakil bir delil ise dış desteğe ihtiyacı yoktur. Bazı tabipler hatta bunu kabul etmişlerdir. Yani hadiste bildirilen şeyin hak ve gerçek olduğunu ispat etmişlerdir. Hadisin uydurma olduğunu söylemek delilsiz bir iddiadır. Eğer uydurma olsaydı sahabeler bunu uygulamazlardı. Kaldı ki Enes bin Malik ve Ebu Selem'e bunu uygulamışlardır. Hadisin dünya işlerinden olduğu iddiası doğru değildir. Çünkü dünya işlerinden olan amellerin ve işlerin bir kısmı ya vacip ya müstab, bir kısmı da nehi, yasak hükmüne girer. Sinek hadisinin hurmaları aşılama hadisiyle kıyaslanması da doğru değildir. Çünkü... Hurma aşılama hadisi bir tavsiye ve görüş niteliğindedir. Lakin sinek hadisinde önemli bir haber vardır. O da sineğin bir kanadında zehir, diğer kanadında ise panzehir olmasıdır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunu o dönemde ancak vahiy yoluyla bilebilirdi. Ondan sonra diğer bir kanadının batırılmasını emrediyor. <gülüyor> Yine iddialarına göre hadis kabul edilmiş olunursa, İslam düşmanlarına fırsat verilmiş olur sözü yanlıştır. İslam düşmanları İslam hakkında e, konuşmaktan hiçbir zaman vazgeçmemişlerdir ki e, sıra bu sinek adresine gelsin. Kaldı ki onlar kat'i ve mütevatir olan Kur'an'a dil uzatmaktadırlar. Allah'ın kitabı düşmanların kötülemesinden hiçbir zaman selamet bulmamıştır, düşmanları dil uzatmıştır. Daha önce bu hadisi inkar eden Reşit Rıza ve Ebu Reyye gibi modern tıp bunu destekleyince acaba bu gibi insanlar ne diyecekler? Modern tıp tasdik ettikten sonra inanırsalar bunların imanı acaba peygambere iman mı olur yoksa modern tıbba mı iman olur? <gülüyor> Hak'tan sapmaları sebebiyle Allah Teala Peygamberine ehli kitabın hevalarına uymamaları için sakındırmıştır. Ve şöyle demiştir. Ne Yahudiler ve ne de Hristiyanlar, sen onların dinine tabi olmadıkça senden asla hoşunuz olmayacaklardır. De ki, Allah'ın yolu işte asıl yol odur. Eğer sen, sana gelen bunca ilimden sonra, onların heva ve heveslerine tabi olursan, Allah'tan sana ne bir dost ne de bir yardımcı olur. Bakara suresi 120. ayet. Bu ayet-i peygambere hitap İbn Kesir'in de dediği gibi ümmetine hitaptır. O peygamber ki hidayet ve kamil bir şeriat ile gelmiş. Dolayısıyla ehli kitaba ihtiyaç yoktur. Zira onlar da hidayet diye bir şey yoktur. Yoldan sapan onlardır. Ondan sonra yazar ehli kitabın İslam'a olan düşmanlığı ve kurduğu planlar konusunda İbn Teymiyye ve Muhammed Ebu Zehvi'den nakillerde bulunur ve şu ifadeleri ekler. Birçok kimse oryantalistlerin İlmi araştırma adı altında ortaya attığı şüphelere aldanmış ve bunlar Müslümanlar arasında yayılmıştır. Bu durum o kadar ileri gitmiştir ki, bu görüşleri eğitim metotları adı altında birçok İslam diyarında ders olarak okutulmakta ve Müslümanların çocukları bu terbiye üzerine yetişmektedirler. Hiç şüphesiz ki değerli ilim adamları, oryantalist ve bunların izinden gidenlere sünnet üzerindeki şüphelerine gerekli cevaplar vermiştir. Yeni inkarcıların yaptıkları şey, bu şüpheler üzerine bazı yeni şüpheler eklemektir. Bu kimselerin Müslüman olarak bilinseler bile düşünceleri batıl düşüncelerdir. Kalemleri de oryantalist kalemlerdir. Bunlar İslam'ı oryantalistlerden, müsteşriklerden daha iyi bildikleri için tehlikeleri daha, daha büyüktür. Bu kimseler sayı hadislerde uydurma ve ihtilat yani karıştırmalar olduğunu iddia etmişlerdir. Muhammed Tevfik Sıtkı Seyyid Emir Ali ve Ahmet Emin gibilerin sözleri özetle şu şekildedir. Hadislerde birçok ihtilaf ve tutarsızlıklar vardır. Hadislerin çoğu uydurmadır. Eğer alimler hükür fikirli olsalardı, bunların çoğunu cesaretle atıp çok azıyla amel ederlerdi. Allah'ın insanlardan hakkı batıldan ayıramayan bir şeyi din edinmelerini istemesi mümkün değildir. Kitap, kıyas ve akılla yetinmeliyiz. Sünnetten kitaba zıt olan Kitaba zayit olan, kitaba ekleme olarak gelen bilgilerle ister amel eder, istersek bunlar tartışmaya açarız demişlerdir. Hadislerde, hadislerle amel etmek gerekli değildir. Hatta ümmetin peygamberden tevatür yoluyla gelen hadisle bile amel etmesi gerekmez. Şayet böyle bir gerekli olsaydı her mükellefe hadisin sahih, zayıf ve mevzu olanını ayırt etmesi gerekli olurdu demişlerdir. Her müştehit mezhebini ortaya çıkarmak isteyince diğer müştehitlerin nezdindeki bir takım sayıh olan sünneti reddetmek zorunda kalmıştır demişlerdir. İmam Ahmet'in üç şeyin aslı yoktur. Bunlar tefsir, melahim ve megazi demiştir diyerek bu sözünü kullanmak istemişlerdir. Bunların cevabına gelince, hadislerle amel etmenin gerekli olmadığı görüşü doğru değildir. Çünkü birçok ayeti kerime sünnete bağlı emretmektedir. Üç haftadır da, buna dair ayetleri zikrettik. Bundan kastedilen sadece bunun ilmi yönü değil, amelin de buna dahil olmasıdır. Aynı şekilde sahih hadisler de sünnete bağlanmayı ve onunla amel etmeyi vurgular. Ahkam ve ameli kabulde sünnet kitap gibidir. Yani kitabın bağlayıcılığı gibidir. Sahabeler Kur'an'da aslı olmasa bile hadisi delil kabul etme konusunda icma etmişlerdir. Bu konuda hiçbirisinin muhalefet ettiği bilinmemektedir. Onlardan birisine bir durum Arz olunca, hükmünü Kur'an'dan talep ederdi. Hüküm Kur'an'da yoksa sünnette ararlardı. Aranan hükmün Kur'an ve sünnette bulunmaması durumunda, şerii ilkeler çerçevesinde iştihad ederlerdi. Her müştehit mezhebini ortaya çıkarmak için diğerinde sabit olan sünneti reddetmek zorunda kaldığı iddiası, müştehitlerin sünnete olan bağlılığı ve saygı duymaları gerçeğine aykırıdır. Kaldı ki, Sünneti bize ulaştıran ve onu savunanlar kendi eridir. Her imam sözünün hadise muhalif olmaz durumunda amelin hadisle olacağını söyler. Bir müşteyit başkasının amel ettiği hadisle amel etmesi ve ona muhalif bir şekilde fetva vermesi o hadisi reddettiği anlamına gelmez. Bunlarda başka sebepler aramak gerekir. Mesela hadisin kendisine sağlam bir yoldan ulaşmamış olması ve kendisince hadisin sahih olmaması gibi bir takım makul sebepler. Ki e, bu sebeplerle o imam bu konuda mazurdur. Bazen bir alim bir hadisin meşhur olduğunu görür ve o hadisin sahih bir aslı olduğunu zannederek onu alır. Başka biri gelir, o hadisi araştırır ve zayıf olduğunu ortaya koyar. Bazen de alime bir hadis ulaşır, ilim ehlinin bu konuda ona muhalefet ettiğini görünce o hadisin zayıf olduğunu zannederek bırakır. Başka birisi gelip o hadisin sıhhatini ispatlar. Dolayısıyla alimlerden bir kısmı bu hadise vakıf olup onunla fetva verir ve Diğerleri de buna vakıf olamayınca onunla amel etmez. Böyle bir durum sünneti reddetme anlamına gelmez. Aleyküm selam ve rahmetullah. İmam Ahmet'in sözüne gelince, bu İmam Ahmet'ten böyle bir sözün nakli şüphelidir. Bilakis onun müsnedinde tefsirle ilgili birçok hadis vardır. Nasıl olur da bunlara yer verir madem öyle? Şayet bu inkarcıların iddiası doğru olsaydı. Sonra bu konuda hiçbir şeyin sabit olmadığını hem kendisi rivayet halde nasıl söyler? Yine İmam Ahmed'in bu sözü Eyyamul Arap ve Megazi hakkında var olan her şeyin yalan olmasını gerektirir ki bunu hiç kimse söylememiştir. İmam Ahmed üç şeyin aslı yoktur derken bununla o ilme has eseri kastetmiştir. Yani muayyen, müşahhas bir takım eserleri kastetmiştir. Bu sözden maksat sahih olmayanlara nispetle sahih olanların azlığıdır. Bu sözü sahih kabul edilse bile yani İmam Ahmed'e nakli sahih kabul edilse bile Meskur sahalardaki rivayetlerin sıhhatini reddetmesi uydurma olduğu anlamına gelmez. Yani sıhhatini nefyetmesi Hasan durumunda olmasının nefyetmesi. İbn Teymiye Rahimeullah tefsir konusundaki rivayetlerin çoğu müselük hükmündedir, der. Hadislerin yazıya geçirilmesi ve tespit edilmesi konusundaki iddialara gelince, hadislerin yazılmasının yasaklığı konusunda gelen rivayetler, Yazmayı emreden rivayetlerden daha saittir. Hatta neseder durumdadır. Çünkü daha müteakhirdir. Daha sonradır. Şayet sünnete bağlılık zaruri olsaydı Allah Teala Kur'an'ı korudu gibi onu da koruması gerekirdi. Peygamber de Kur'an yazılmasını emrettiği gibi sünnetin de yazılmasını emrederdi demişlerdir. Diğer bir iddiaları hadis peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanından daha sonraki bir dönemde yazıldı. Bu hadislerle oynanmasına müsait bir zaman dilimiydi. Dolayısıyla ehli kitabın başına gelen tebdil ve ziyadelik hadislere de bulaştı. Bu da hadislerin zamanla yazılmadığı ve sahabelerin de bunu muayyen bir kitaba hasretmemeleri ve tebliğ etmemeleri, ayrıca iyice ezberlememelerinden kaynaklanmaktadır. 23 senelik birikiminin yazılmadan korunması mümkün olmadığından dolayı yalan ve peygamberin söylemediği şeyler kendisine nispet edildi demişlerdir. Bana Kur'an ve onun misli verildi hadisi. Sayıh olsaydı, sünnetin yazılmasını yasaklamaz, Kur'an'ın tedvin edildiği gibi tedvin edilmesini emrederdi. Vahyin yarısını yazısız bir şekilde bırakmazdı çünkü böylelikle Risaleti ehline kamil bir şekilde ulaştırmış sayılmazdı demişlerdir. Sahabede hadisi yazmamıştır, yazanlar ise kendisi için yazıp ezberlemiş. Kitap görevini yerine getirince bu rivayetleri daha sonra imha etmişlerdir. Hatta büyük sahabeler bile hadisin yazılmasını istemeyerek rivayet edilmesini nehi etmişlerdir. Çünkü Hadislerin dinde yaygınlık kazanmasını istemediler iddiasında bulunmuşlardır. Diğer bir iddiaları, tedvinin yani hadislerin derlenip toparlanmasının ikinci asrın başına bırakılması, rivayetlerin çoğalmasına sebep olduğunu, neticede hadislerin uydurulduğunu, bunların sayısının aş, binleri aştığını ve Müslümanlar arasında yaygınlaştığını, bunları ayırt etmenin mümkün olmaz hale geldiğini iddia etmişlerdir. E, ve Ömer bin Abdülaziz'in, tedvine bir etkisi olmadığını, daha sonra gelenlerin de bunu önemsemediğini iddia etmişlerdir. Bunların cevabına gelince, bana Kur'an ve onun misli verildi hadisi nakil yönüyle sabit olmuş bir hadistir. Dirayet yönüyle de itham edilmiş değildir. Nakil ve rivayet durumu şöyledir. Hadisi Ebu Davud ve diğer sünen sahipleri rivayet etmişlerdir. Bunları tek tek burada e, saymaya gerek yok. Uzun zaman alacağı için rivayet yollarını e, bu sohbetini sunduğumuz çalışmada yani Allah'tan bir nur ve kitabın mübin e, çalışmamızda internette yayınlıyoruz bunu. Orada dipnotlarında hangi raviler yoluyla hangi kaynaklarda geldiğini tek tek açıkladık. O yüzden burada e, sadece kalan dirayet yönüne geçiyoruz. Dirayet yönü Kur'an'ı desteklemektedir. Geçtiğimiz haftalarda da Buna dair ayetleri zikretmiştik. Bunlar arasında Nahil suresi 44. ayeti, Haşir suresi 7. ayeti ve Nisa suresi 80. ayetini hatırlayabiliriz. Yine sünnette bu konuda aynı desteği vermektedir. Aleyküm selam ve rahmetullah. Nebi aleyhissalatu vesselam hadislerin yazılmasını, Kur'an'ın yazı ve tedvinini emrettiği gibi, hadislerin yazılmasında emretmemesinin sebepleri konusunda alimlerin, Alimler çeşitli nakiller yapmışlardır. Nebi Aleyhisselat Vesselam bu sözüyle hadislerin yazılmasını kastetmemiştir. Çünkü sahabeler ilk merhade, ilk merhalede, ilk aşamada Kur'an'ı ezberlemek suretiyle onun korunmasına yardımcı olmuşlar ise aynı şey hadis için de geçerlidir. Hadisler sayıca çok ve yaygın olması nedeniyle ilk planda bütün hadislerin toplanarak bir araya getirilmesi mümkün değildi. Özellikle Ömer radıyallahu anh. Kur'an'ın zihinlerde iyice kökleşmeden sünnetin kitap haline getirilmesini sakıncalı buluyordu. Zira insanların Kur'an'ı bırakıp hadis kitaplarıyla meşgul olması gibi bir endişe söz konusuydu. Dolayısıyla sadece şifahi yoldan rivayet kanayla aktarılmasını yeterli gördü. Kur'an'ın durumu sünnetten farklıdır. Mesela, tilavetiyle ibadet edilmesi, nazmının muciz olması, mana bakımından rivayetinin caiz olmaması, yani lafızlarıyla rivayetinin şart olması ve indiği şekilde muhafaza edilmesi gibi bir takım özelliklere sahiptir. Ancak sünnetten maksat lafzın verdiği anlamdır. Dolayısıyla tilavetiyle ibadet, nazmiyle bütün insanlara meydan okuma gibi maksadı olmadığı için mana ile rivayeti caiz görmüştür. Çünkü onun bu şekilde rivayet edilmesi ümmet için bir kolaylıktır. Araplar ümmi bir toplum olduklarından dolayı yazı yazanları çok azdı. Yazı aletleri de çok pahalıydı. Nitekim Kur'an-ı Kerim deri, hurma yaprağı gibi nesneler üzerine yazılıyordu. Bu yüzden Nebi Aleyhisselatü Vesselam zamanında sünnetin söz, fiil ve tahrirlerini içine alacak şekilde yazılmasında büyük bir sıkıntı, zorluk vardı. Allah Azze ve Celle böylelikle kitap ve telifler ortaya çıkıncaya kadar sahabeleri hadisleri ezberlemeye sevk etti. Nebi Aleyhisselatü Vesselam getirdiği dini hep bu minval üzere tebliğ etti. Allah Teala da buna şahit oldu. Dolayısıyla vahyin yarısının zayi olduğu iddiası doğru değildir. Sahabelerin bir kısmı hadisleri yazıp bunları ezberledikten sonra imha etmeleri söz konusu olsaydı onların bazı sayfeleri elimize ulaşmazdı. Bazı sahabelerin yazıklarını, yazının sahabelerin yazdıklarını silmeleri yazının yasak olduğundan değil, Kur'an'ın daha tam manasıyla ezberlenmediği ve insanların da başka şeyle meşgul olmalarından korkulması sebebiyledir. Ya da ezberlemeye dayanmaları ve ezberleme melekelerini bu yeteneklerini geliştirmek içindi. Ya da silinen hadisler ehli kitaptan nakledilen bilgilerden ibaretti. İnsanların bunlarla meşgul olmasından korkuluyordu. Kaldı ki bu şekilde hareket eden sahabe sayıca azdı. İçlerinden bir grup hem yazıyor yazdıklarında koruyorlardı. Sonra sahabilerin hadisleri rivayet etmekten alıkondukları iddia edilemez. Bu yasaklama muhtemelen hataya düşme korkusundan veya aşırı hadis rivayet etmeye engel olma maksadına binaendir. Hangi sahabe olursa olsun muhakkak surette hadis rivayetinde bulunmuştur. İçlerinde sayıca çok hadis rivayet eden olduğu gibi oldukça sınırlı sayıda hadis rivayet edenler de vardır. Reşit Rıza'nın sahabeler hadislerin yaygınlık kazanmasını istemediler sözü yanlıştır. Bilakis sabeler Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin devamlı olarak yaygınlaşmasını istemişler ve bunun için de çaba harcamışlardır. Kur'an ve sünnette bu işaret eden, bunun yanında dolaylı olarak sünnete karşı koymayı yeren birçok delil mevcuttur. Ömer bin Abdülaziz'in tedvin olayında etkisi olmadığı iddiası da doğru değildir. Zira İmam Zühri'nin onun bu emrine icabet ettiği kesindir. Nitekim alimdir, ilk hadis tedvin eden isim olarak İmam Zühreyi ifade etmişlerdir. İbn-i Abdilber İmam Zühre'den şöyle bir nakilde bulunur. Ömer bin Abdülaziz sünnetin toplanmasını bize emretti. Ben de defterler halinde bunları yazdım. O da idarecisi olan her ülkeye birer defter yolladı. Evet, bu rivayet bu konuda şüphe edenlerin şüphesini çürüten güçlü bir delildir. Yine sünnet inkarcılarından Mahmut Ebu Rayye şu gibi iddialarda bulunmuştur. İddia edilen sahih ve hasen hadislerin çok nadir olanı, peygamberin lafzıyla ve onun muhkem terkibiyle gelmiştir. Aleyküm ve rahmet eyvallah. Islahlarında sahih iddia edilen hadisler haddi zatında sahih değil, ravilerine göre sahihtir. Dolayısıyla çok azı hariç hadislerin çoğu peygamberin belagat ışığından yoksun olarak gelmiştir. Islahlarına göre sahih olan bazı ravilerin anladığı manalardır ya da bazı müfret lafızlar veya kısa olan hadisler gerçek üzere kalmıştır ki bunlar sadece çok azdır demiştir. Yine peygambere nispet edilen hadislerden kafama uyanı alır, mutmain bir şekilde bıraktığımı bırakırım, bu hareketimde de kesinlikle hiçbir zorluk ve günah yoktur demiştir. Bu yazar iddialarına, bu yazarın iddialarına... Geçmeden önce cevabına geçmeden önce manayla rivayetin hükmü konusunda i̇bn Salah gibi alimlerin görüşlerini arz etmiş ve e, bunların özeti şu şekildedir. Şayet ravi nebevi lafızların manalarını maksat ve medlullarını bilmiyorsa, hadislerin yani peygamber aleyhissalatü vesselamın birebir kullandığı lafızların maksat ve delalet ettiği manalar bilmiyorsa... Onun hadisi işitli lafızlarla rivayet etmesi şarttır. Yani birebir lafızla. Mana ile böyle bir kimsenin rivayeti caiz değildir. Şayet ravi bu konuda bilgi sahibi ise hadis asabı, usul ve fıkıh babı bu konuda ihtilaf etmişlerdir. Çoğunluğu buna cevaz vermiş, diğerleri de cevaz vermemiştir. Bazı alimlerde nebevi hadisin rivayetine cevaz vermemiş, başkasının sözlerini nakletmeye cevaz vermiştir. Doğru olanı, ravi zikredilen şartları taşıyorsa... Tebliğ ettiği lafızlar da o manayı içeriyorsa hepsinde caizdir. Sahabe ve ilk selefin durumu budur. Ki bu hem selef hem de halefin bulunduğu uygulama şeklidir. Onların metodu bu şekildedir. Sahabeler buna rağmen hata ve tahrif yapmamak için lafızla birebir rivayete çok dikkat ediyorlardı. Allah azze ve celle onlara nebevi lafızları zapt etmeleri için son derece güçlü bir hafıza melekesi bahşetmiştir. Mana ile rivayeti caiz görenler... Bunu duruma göre uygulanan bir ruhsat olarak cevaz vermişlerdir. Yoksa rivayette asıl olan lafızla rivayettir. Mana ile rivayet, rivayet hadisin tümünde değil sadece birkaç kelimesinde olur. Peygamber Sallallahu aleyhi ve gelen bütün hadisler kavli değildir. Bilakis bunların geneli fiilli hadislerdir. Bunların bazısının aslı kavliidir. Sahabe bunları başka bir sözle ifade ederken böyle emrolunduk, şu şekilde yasaklandık gibi ifadeler kullanırlardı. Her hadisin mana ile rivayeti caiz değildir. Mesela ibadetle ilgili hadisler, ezan, ezanın lafızları, teşehhüt sigaları, tekbir, teslim, dua ve zikirler ile Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın veciz bir takım sözleri bunlardan hariçtir. Hadis lafızlarının ezberlenmesini garipsememek gerekir. Çünkü sabiler kendilerini ezberlemeye yardımcı olacak bir takım imkanlara sahiptir. Onlarda bulunan yetenek daha sonrakilerde... Olmamıştır. Hadisler tedvin edilmeden önce Kur'an'ın ezberlenmesinde hafızasına güvenilen sahabenin aynı işi kavli hadislere tatbik etmesi durumunda hafızasına neden güvenilmiyor acaba? İmam Malik'in dediği gibi, nahif kaideleri için şiir nasıl delil olarak kullanılabiliyorsa hadislerle de istişat edilebilir, delil getirilebilir. Evet, şimdi gelelim Ebu Rayye'nin iddialarının cevabına. Hemen hemen bütün muhaddisler manayla rivayet edilmiştir. Bütün hadisler manayla rivayet edilmiştir iddiası batıl bir iddiadır. Bilakis birçoğu lafızlarıyla var olmuş ve raviler de bu lafızlarda ittifak etmişlerdir. Bu sözlerin nebevi fesadetten çıktığını idrak eden dil alimleri, lügatçiler, belagat alimleri, nahevciler nebevi belagat konusunda müstakil kitaplar kalem almışlardır. Ebu Raiye'nin Dilediğim hadisi alır, dilediğimi terk ederim sözünden iki anlam çıkar. Birincisi, ya hadisler içerisinde herhangi bir hadisin sıhhat, kesinlik, zan, batılılık yönlerinden ne durumda olduğunu bir bakışta anlayacak bir seviyededir. Ya da hadis hakkında kötü zanda bulunmuş, sanki hadisler herkesin arzuna hizmet eden bir unsur haline gelmiş gözüyle bakar. Dolayısıyla arzusuna uyanı alır, uymayanı da terk eder. Bunu yaparken de hadisin sıhhat ve zaafına bakmaz. Birinci ihtimalin Ebu Reyyi hakkında düşünülmesi imkansızdır, çünkü ilmi durumu malumdur. Şu halde Ebu Reyyi hakkında ifade edilecek olan kanat ikinci maddede yer alan ihtimaldir. Hadisin Kur'an'a arz edilmesine gelince, bu uygulamalarına da uydurma bir hadis delil getirmişlerdir. Muhammed Gazali mesela Ayşe r.a'nın Nebi Aleyhissalatüssalâm hadislerini Peygamberin söylemediğini, iddia ettiğini, Ayşe radıyallahu anh'ın hadisi Kur'an'a arz ederek reddettiğini, sahih hadis kitaplarında olduğu ol, olsa bile Kur'an'a muhalif olunca reddedilmesi gerektiğini, sahih hadisleri muhakeme etmenin yolunun Kur'an'ın naslarına arz etmek olduğunu, en doğrusunun bu olduğunu iddia etmiştir. Bu metotlarına delil olarak da az önce söylediğimiz hadisi getirmişlerdir. Müştehitlerin iştihat metodu önce Kur'an'a dayanır, sünnet veya hadiste onu destekleyen bir nas bulursa kabul ederler yoksa Kur'an ittiba edilmeye daha layıktır e, der. Bunların cevabına gelince sahih sünnetin Kur'an'a muhalif olmadığı noktasında icma edilmiştir. Çünkü sünnetin görevi Kur'an'ı beyan etmektir. Sünnet de vahiydir. Bunu daha önceki dersimizde ispatlamıştık. Detaylarına o yüzden girmiyoruz. Kur'an'a muhalefeti mümkün değildir. Yoksa... Muarza yoluyla din fesada uğrar. Sünnetin müstakil olarak getirdiği hükümler genel olarak Kur'an'da peygamberi itaati emreden ayetlere dahildir. Böylelikle Kur'an'a muhalif sayılmaz. Kaldı ki müştehitler bu hadisleri kullanmışlardır. Muhaliflerin sünnet Kur'an'a muarrizdir demeleri batıl bir iddiadır. Çünkü hadis ne zaman sabit olursa Kur'an'a hiçbir şekilde muarriz olamaz. Evet. Sünnetin geliş yolları, her yönüyle Kur'an'a muvafık olması, her ikisi de belli bir hükümde birleşmesi şeklinde geldiği gibi, Kur'an'ı tefsir ve beyan eder, açıklar durumda olarak da gelmiştir. Yine Kur'an'ın gerek icap gerekse tahrimde, yani vacip kılma ve haram kılmada sükut ettiğine, vacip kılma ve tahrim yönüyle hüküm getirmesi söz konusudur. Bunlar bu meselede kaide. Sünnetin Kur'an'a muhalif olması konusunda sadece uydurma hadisleri Kur'an'a arz etmişlerdir alimler. Yani isnaden sabit olmayan rivayetleri, ravileri problemli olan rivayetleri ancak Kur'an arz etmişlerdir. Ki bu hadislerin metninin zapt edilmesi kaydesine girer. Yoksa sünnetin Kur'an'a muhariz olduğu düşüncesi mutezilenin ortayatta bir iddiadır. Kaldı ki, Sahih yolla, güvenilir raviler yoluyla tespit edilmiş bir rivayetin Kur'an'a aykırı olduğunu acaba hangi akıl tespit edecek? Birisinin Kur'an'a aykırı bulduğunu, diğeri gayet uygun bulabiliyor. Evet, bu konuda delil getirdikleri uydurma bir hadis var. Zaten bu zındıklar tarafından e, uydurulmuştur ve hadisleri ihmal etmek maksadıyla ortaya atılmıştır. Hadis imamları... Yani e, bu bahsettiğimiz uydurma hadis, size benden ne rivayet edilirse bunu Kur'an'a arz edin, Kur'an'a uygunsa onu ben söylemişimdir, uygun değilse onu ben söylememişimdir şeklinde naklederler. hadis imamlar diyor ki bu hadisi Kur'an'a arz ettik ve bu hadisin Kur'an'a aykırı olduğunu gördük. Çünkü Kur'an'da şöyle demektedir. Peygamber size neyi getirdiyse onu alın, neyden sakındırdıysa onu bırakın. Ayşe radıyallahu anh'ın Kur'an'a arz ettiği hadise gelince bu hadisi, Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i ve Ahmet rivayet etmişlerdir. Rivayet eden sahabeler ise Ömer bin Hattab, Abdullah bin Ömer, Ebu Musel Eşari, Mugure bin Şube, İmran bin Hüseyin, Suheyb, Hafsa ve diğer sahabelerdir. Allah hepsinden razı olsun. Ayşe radiyallahu anh'ın bu rivayette Ömer radiyallahu anh'ı hatalı görmesi doğru değildir. Çünkü Ömer radiyallahu anh'ın rivayetine bir grup sahabe muvaffakat etmiştir. Dolayısıyla bu sahabelerin Tamamının yanılması mümkün değildir. Ayşe radiyallahu anh'ın sahih nas karşısında e, bir iştihadıdır bu. Nas ise sahabenin iştihadından önceliklidir. Ayşe radiyallahu anh'ın bu hadise ayete muarriz görmesi zannidir. Sabit hadise muarriz olan bu zan reddedilir. İlim ehli Ayşe radiyallahu anh'ın itirazıyla Ömer radiyallahu anh'ın hadisi arasında bir cem yapmışlardır. Arasını bulmuşlardır. i̇bn Hacer... Rahmetullah bunu şu şekilde özetler: Ehlinin ağlamasıyla o kimse azab olunur. Şayet avazla ağlamak onun sünnetine uygunsa, ölü ehlin'e böyle yapmasını vasiyet etmişse yine azaba uğrar. Ehlini bundan nehiyetmesini ihmal etmişse, yani e, böyle bir vasiyette bulunmamışsa, ehlinin ağladığı kadar azab olur. Buradaki tazip anlamı, azap anlamı, meleklerin bu kimse için Tevbe etmesi, ehlinin avazla alaması yüzünden ölünün duyduğu acıdır. Bu son görüşü de bir grup alim tercih etmişlerdir. Bunlar Kadı yaz İbni Teymiye ve diğer alimlerdir. İbni Hacer bütün bunları, bütün bu görüşlerin durumuna göre e, cem edilmesini, bir araya getirilmesini, birleştirilmesinin mümkün olduğunu söylemiştir. İbn Kutaybe de bunun dünya ile ilgili ahkama mütallik olduğunu ifade eder. Her ne kadar ayet-i kerimede bir kimse başka bir kimsenin günahını çekmez denirse bile, bu bir şeye sebep olmayanla ilgilidir. Buna sebep olan onunla azapta ortak olur. bu suresi 13. ayetinde belirtildiği gibi. Aleyküm selam ve rahmetullah. Eğer yüz çevirirsen bütün erislerin günahını yüklenmiş olursun diyen Nebi Aleyhisselatü Vesselam Hiraklıysa bu şekilde yazmıştı mektubunda. Eğer yüz çevirirsen bütün erislerin günahını yüklenmiş olursun. Yani senin yüz çevirmen onların daha yüz çevirmesine sebep olduğu için onların günahında e, yüklenmiş olursun buyuruyor Nebi Aleyhisselatü Evet. Şayet Muhammed Gazali ve onun gibilerin sahih sünnetin Kur'an'a muhalif olma bahanesiyle sünneti reddetme kapısı açılsa birçok sahih hadislerin atılması gerekir. Çünkü bunlar hadis alimlerin koydukları tasih ve tadif kaydelerine itimat etmeyip mücerret akıllarına dayanırlar. Müştehid alimler meseleleri takrirde Sadece Kur'an'a değil hem Kur'an'a hem de sünnete dayanıyorlardı. Çünkü onlar sünnetin Kur'an'a muhalif olmadığını anlıyorlardı. Ayrıca fıkıh alimleri bu hadisten Gazali'nin anladığını anlamamışlardır. Bu da az önceki hadis hakkında zikredilen görüşleri Gazali'nin bilmediğini gösterir. Kaldı ki Ömer radıyallahu anh fakih sahabelerin büyüklerindendir. Abdullah bin Mesud onun medresesinde yetişmiş, ilmine ve fıkhını Kufede dayanmıştır. Nitekim Hanefi fıkhının aslı oraya dayanır. Gazali fıkıh konularda daha çok hanefi fıkhına dayandığına göre böyle bir durumda Gazali'nin fıkhı nerede kalır? Evet. Allah izin verirse arada konuşma arasında e, sünnet inkarcılarının sahabelere de bir takım e, dil uzatmalarının söz konusu olduğu zikredilmişti ve bunun yanında ameli sünnet veyahut biraz daha güncel ifadesiyle yaşayan sünnet diye getirdikleri şüphelere cevaplar verilecek önümüzdeki hafta inşallah. Bugünlük burada bırakalım. Subhanekallahümme ve bihamdik ve eşadenle ilahe illan ve estağfurike ve